Papaz ayinin ortasında kısa bir konuşmadan sonra değerli bir maden sandıktan en basit biçimde demir rengi keçeden yapılmış, büyük ve eski bir mengene çıkararak karı kocaya doğru iner, onlar da ayağa kalkarlar. Sonra onları karşı karşıya getirerek sağ ellerini birleştirir, hemen arkasından da oluşturdukları birleşik bütünü yalancı aracın açık tutakları arasına yerleştirir. Hepsi de gerçek demirden olan somun, vida ve yay, Çok zayıftır, bütünün işlemesini sağlar. Papaz döndürünce somun vidayı çekerek çeneleri yaklaştırır. Onlar da aşağıda makara çengelli bir eklemin etkisiyle değişken bir açı oluşturur. Yumuşak olmaları dolayısıyla hiçbir acı vermeden, aralarına aldıkları iki kişi üzerinde elli yıllık sağlam birliği simgeleyen bir baskı yaratırlar. Eşler bir an sonra bırakılıp yerlerine otururlar, ayinde biter. Çok eski zamanlardan beri her 50. evlilik yıl dönümünde kullanılan bu nesne, yaşlı kişilerin yaşamına öylesine geç girişinin tutarsız aşksal niteliği nedeniyle aykırı mengene adını taşır. Adı açık olarak nar çiçeği rengi harflerle içinde durduğu sandığın yüzlerinden biri üzerinde parlar. Genç evlenmiş olan Lomao'lar, evliliklerinin altın yılını Promör'de alışılmış törenle gerektiği gibi kutlamışlar, Meriyadek de şaka olsun diye yalancı mengenenin somununu sol eline kullanarak alışılmamış bir güç ve ısrarla kendisi sıkmayı göze almıştı. Böylelikle evlilik bağlarını daha da sıkmak ister gibi görünüyordu. Kısa bir süre sonra Meriadek dış yürek yangısına yakalanmış, doktorlara görünmek için Paris'e gelmiş, Rosik'in kolları arasında ölmüştü. Locus Solus da yeniden yaşadığı anlarsa mengenenin işlevini gerçekleştirdiği anlardı. Ayrıntılı istek üzerine Plomör'ün eski kilisesi mengene ve sandığına geçici olarak vermeye razı olmuştu. Rozik her yapay uyanışta ölünün belleğinde bunca sahneler arasında hangi sahnenin ağır bastığını görünce duygulanmış, sevilen elin kendi elini sıktığını yeniden duymak için yaşına karşın buzluğun soğuğuna meydan okumak ve kendi rolünü kendisi oynamak istemişti. Papazı da tepesi tıraş edilmiş peruka giymiş bir figüran oynadı. 3. 50 yaşında akciğer kanamasından ölen ve henüz neredeyse bir çocuk olan kızı Antonin tarafından getirilen oyuncu Lozi Antonin babasının yeteneğine beslediği ateşli takkıyla haklı olarak sahneden esinlenme olasılığının çok yüksek olduğunu düşündüğü anlık bir dirilişi istemeye yönelmiş çok geçmeden de cesedin isteklerini karşılayarak bir an için Roland de Mandebourg adında beş perdeyi doldurmak için çok iyi seçilmiş yaşamıyla haklı olarak ün yapmış bir tarihsel kişinin adı büyük yankılar uyandırmış bir dramın başrolünü yeniden oynadığını görmüştü. Rolando Mandebur 1148 yılında Bourbon'un soylu bir ailesi içinde doğmuştu. O dönemde bu ilde her seçkin aile çocuğu doğuşunda bir yıldız falcısının ellerine bırakılır, o da dünyaya gelişine hangi yıldızın yön verdiğini araştırırken adının baş harflerini ensesine yazmak için özel bir yöntem kullanırdı. Bilim adamı önlemli bir tatlılığı uygun araçları birlikte kullanarak arka boyunun derisine ona dikey olarak birbiri ardından ancak yarım saatlerinde Antim uzunluğunda ve uçları mıknatıslı, şaşılacak ölçüde ince iğneler sokar, sonuçta deri altından görülen sık kitlelerinin bir dahi çıkmamak üzere istenen biçimi oluşturmasına özen gösterirdi. İşlemin amacı, özneyi tüm yaşamı boyunca sürekli biçimde belirtilen yıldızla ilişkiye geçirmekti. Böylece yıldız, mıknatısı uçların çektiği manyetik yayıntılar aracılığıyla onu koruyacak ve yönlendirecekti. Çoğu durumlarda gökten düşen yayıntıların iğnelere ulaşmadan önce beyinden geçmeleri, böylece düşüncenin otağına değerli ışıklar boşaltmaları için yer olarak ense seçilmekteydi. Roland de Mandebur daha ilk viyaklamalarında falcı Oberthur'a götürüldü. O da Betel etkisi altında doğduğunu bildirerek ensesine Gotik ABC'den yararlanarak kısaltma adı olarak b T, G harflerini bir araya getiren bir gösterge işledi. Bu olay nedeniyle Mandeburlarla Oberturlar arasında ilişkiler kurulunca Obertur daha sonra Roland'ı yetiştirmekle görevlendirildi. Roland'a onun yanında bilime karşı belirgin bir eğilim kazandı. 25 yaşında Roland servetini kendi eline almış, gönlünün istediğiyle evlenmiş ve iki erkek çocuk babası olmuştu. Atalarının şatosunda dingin bir mutluluğun tadını çıkarmaktaydı ama birden kötü bir olay yıkımına yol açtı. Yurtluğunun yönetimini hiç denetlemeden yaklaşık yarım yüzyıldan beri ailesine tam bir dürüstlükle hizmet etmekte olan yaşlı kahyası Durtua'ya bırakmaktaydı. Ödenecek tüm paralar ya da benimsenecek tüm tutumlar için Durtua Roland'dan serbestçe doldurulmak üzere mühürlü boş kağıtlar almaktaydı. Her zaman yatma saatinde her çıkışın kapatılıp kapatılmadığını anlamak üzere Durtua şatoda bir denetim dolaşımına çıkardı. Bir akşam bu görevi yerine getirdikten sonra odasına dönerken sınırlı bir yangının izlerini gördü, nedenini açık buldu. Mandeburların bir yükselti üzerinde bulunan etkileyici konutunda zaman zaman zorlu yerler eserdi. Pencerenin önünde meşe bir masa üstüne konulmuş yanık bir mum, camlı pencere kanatlarının aralarından girecek ölçüde sert bir esintinin kabartıp üzerine getirdiği perdeleri tutuşturmuş olmalıydı. Ateş perdelerden masaya atlayarak onu da çabucak yakmış, sonra taş duvarlardan ve taş döşeli yerden başka bir şey bulamayınca kendiliğinden sönmüştü. Roland o gün Durtua'ya mühürlü bir boş kağıt vermiş, o da hemen bu kağıdı meşe masanın bir çekmecesine koyup kilitlemişti. Kahya, değerli kağıdın yabancı ellere düşmeden yandığına inandığından olaydan pek kaygı duymadı. Ertesi gün Roland'a her şeyi anlattı, o da kendisine yeni bir mühürlü boş kağıt verdi. Gerçekte yangın Kenten adında özel olarak durtuanın hizmetine girmesi istenmiş olan tembel ve alçak bir uşağın işiydi. Kenten bir gün Kahya'nın efendinin mühürlü bir kağıdını doldurduğunu görünce böyle bir belgenin el değmemiş olarak aşırılınca kendisini servete götürebileceğini düşünmüştü. O gün bugün sürekli olarak pusuda beklemekteydi. Bir gün önce durtuanın böyle bir kağıdı çekmeceye sakladığını görmüştü. Kahya uzaklaşır uzaklaşmaz çekmeceyi zorlayarak bu Boş kağıdı almış, daha sonra da hırsızlığı gizleyerek kendi rahatlığını güvenceye almak için mantıklı olarak yele yüklenebilecek yangını tutuşturmayı unutmamıştı. Tüm imza olarak kağıtta Roland tarafından çizilmiş bir kob, antilop resmi vardı. 9. yüzyılda birçok senyor okuma yazma bilmediğinden iyi kötü bir kaba resim çiziktirmeyi öğrenir bu resmi önemli belgeleri imzalamakta kullanırdı. Gerçekten de gözlerinin alışkın olduğu bir biçimi kalemle yaratmasını adlarını oluşturan soğuk harf topluluğundan daha kolay başarıyorlardı. Ne denli yoksul olursa olsun çizim kendisini gerçekleştiren eli bir yazı parçasından çok daha iyi belli ediyordu. Kendi beğenilerinin yönlendirdiği bu armalı ümmilerce seçilen imza konuları sonsuza dek çeşitleniyordu. Savaş ya da sürekavı ile ilgili kişiler, hayvanlar ya da nesneler, sanatlar, bilimler ya da doğa belli bir konu bir kez benimsenip kütüğe geçirildikten sonra söz konusu senyörün tüm ailesi için sonraki kuşaklarda her zaman ayırıcı bir imza oluşturuyor, kızlar bunu evlendikten sonra da kullanıyorlardı. Her üye okuma yazma bilse bile tüm önemli sözleşmelerin altına kendi eliyle çizme ...resimle seçiliyor, söz konusu sözleşmelere adını yazıp gereğince imzalaması onlara bir değer kazandırmıyordu. Daha sonra yazı yavaş yavaş yaygınlaşınca söz konusu aileler değişik dönemlerde kendi özel resim imzalarını kaldırtma yoluna gittiler. Kimi çok ender ailelerin ise özellikle söz konusu durumla ilgili Mandebur ailesinin 12. yüzyılda hala resim imzaları vardı. İmza resmi ilk seçmiş olan en eski ve ümmi Mandeburg, hepsinin içinde eğer üstünde ince ustalıklar gerçekleştiren çizgi dışı bir binici olarak parlıyordu ve çok kısa olduğu için daha kendi zamanında da Cobb adlandırılan kimi İngiliz kanı orta boyatlara biniyordu yalnızca. İmza seçme konusunda da kendiliğinden gözde atlarının türünü yeğlemişti. Roland'a daha nice Mandebur'dan sonra bir senedi ancak metnin altına bir kop çizerek geçerli kılabiliyordu. Roland'ın tüm mallarını kendi eliyle yazılmış bir bağış senediyle ele geçirmek isteyen Kenten de biliyordu bu ayrıntıyı. Yabancı bir yazının yargıç önünde imzalı boş kağıdın kötüye kullanılmasına dayanan tehlikeli savunmalara yol açacağını da bilmez değildi. Uşak gelecekteki kazançlarının yarısı karşılığında bir süredir memleketi yağmalamakta olan bir hırsız topluluğunun başı olan Rukasiyer adında birinin yardımını sağladı. Her gün bir bilim kitabı okuyarak tek başına ormanda bir gezi yapan Roland'ı tutsak almak, sonra da bir aldatmacayla istenen metni gerektiği yere yazdırtmak söz konusuydu. Bir ön hırsızlık yapmadan da işkence ve ölüm tehdidi altında istenen senedi yazıp kobuyla imzalamaya zorlamak üzere ele geçirilmesi de yenenebilirdi. Ama kenten Rolan'ın tüm mallarını bırakarak çocuklarını batırmaktansa işkencelere ve ölüme katlanacağını bildiğinden bu kurnazlığa başvurmakta da ısrar etmişti. Kop boş kağıdın orta yerinin tam altında bulunuyordu. Kenten daha sonra arka yüzün alt ve üst yarısını saydam bir yapıştırıcıyla birbirine yapıştırmak üzere kağıdı ortasından sımsıkı ikiye katladı. Böylece imzalı boş kağıt kalın ve kısa bir basit kağıt görünüşü sunmaktaydı. Roland yaşamını kurtarmak için burun sunulan boş yüzüne geçersiz olduğunu sanarak uysalca bir senet yazıp ile imzalayacaktı. Sonra birbirine yapıştırılmış ve kolaylıkla yıkanabilecek iki bölüm, bir bıçakla birbirinden ayrılıp, kağıt düzeltilerek tam gerekli yerde bulunan Cobb nedeniyle kurala uygun bir belge elde edilecekti. İnce eleyip sık dokuyan dürüstlüğü dillere destan olan Roland, bu belgenin değerini yatsımayı bir an bile düşünmeyecekti. Kenten hiç kuşku duymuyordu bundan. Roland ağaçlar altında çalışkan gezilerinden biri sırasında yakalanarak hırsızların konak yerine götürüldü. Kenten hiç görünmedi çünkü tutsak yakınındakilerden birinin kobun özelliğini bilmesine olanak bulunmadığını düşüneceğinden onu görünce gerçek tuzağa sezebilirdi.